Bismillahirrahmanirrahim. aleyküm Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve nestaînuhu min anfusina, ve min yudlil, illallah vahdahu, la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الذين فتمسكوا Sadakallâhü'l-Azîm. Hud Suresi 113. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak zulmedenlere, zalimlere azıcık da olsa meyletmeyin. Yoksa ateş size dokunur. Allah'tan başka veliniz yoktur. Sonra yardım da görmezsiniz. Buyurur. Sevgili kardeşler, Müslümanların Allah'ın istediği gibi Müslümanlaşamamalarından kaynaklanan dünyada ciddi bir fesat, ciddi bir zulüm, ciddi bir insanların şahsiyetleriyle, izzetleriyle oynanan problemler var. Allah yeryüzünü insanların rahat bir şekilde yaşayacağı bütün nimetlerle donatmış, mükemmel bir sofra halinde yeryüzünü insanların hizmetine sunmuş ve koyduğu kurallarla, sünnetullah dediğimiz esaslarla insanların huzurlu bir şekilde yaşayacağı ortamlar oluşturmuş. İlahi kitaplar ve peygamberlerle de nasıl yaşayacaklarını hangi esaslara hangi kanunlara riayet ederek dünyaları da ahiretleri de güzelleşeceğini beyan etmiştir. Ve insana irade vererek iradesini iyiye veya kötüye kullanma konusunda insanları imtihana tabi tutmuş. İnsanların imtihana tabi tutulması için iblisi ve şeytanın yolunu takip edebilecek tağutları, zalimleri onların fesatlarını insanların düzeltmesi açısından imtihana tabi tutulma açısından onlara mühlet vermiştir. Hz. Musa'ya kadar İnsanlar devlet oluşturamadığı bir güç oluşturamadıkları için yeryüzünde kargaşa çıkartan, toplumları tümüyle ifsad etmeye kalkanları Allah tabiattaki askerleriyle helak etmiştir. Bazen rüzgarıyla, bazen yağmuruyla, bazen e, küçük gördüğümüz, önemsemediğimiz Allah'ın her türlü askeriyle e, o azgın kavimleri tuyan eden, isyan eden kavimleri helake uğratmıştır. Musa Aleyhisselam'dan sonra Müslümanlar bir güç oluşturabildiklerinden dolayı yeryüzünde fesat çıkartan, tuyan eden e, azgınlaşan ve davet ve tebliğe de kulaklarını tıkayan insanlara Müslümanların Allah'ın askerlerinin eliyle ceza vermelerini emretmiş ve yeryüzündeki ıslahı insan adlı kullarıyla tanzim etmeyi sünnetine uygun görmüştür. Günümüzde ve tarih boyunca yer yer zalimler, tağutlar Allah'ın koyduğu nizamı yok sayarak insan haklarını ihlal ederek yeryüzünde fesat çıkartıp kan dökmeye e, yönelmişler ve Müslümanların da imtihana tabi tutulacağı e, çok ciddi e, zulümler, fesatlar kendini göstermiş. Müslümanlar hem kendi yaptıklarıyla hem de Toplumdaki Allah'a ve diğer insanlara e, karşı işlenen e, veballere karşı, isyanlara karşı, fesatlara karşı tavır alıp almamakla e, imtihana tabi tutuluyoruz. Evet, yaptıklarımız ve yapmadıklarımız... Karşı çıktıklarımız ve tasvip ettiklerimiz hep bizim için birer imtihan vesilesi. Bugün küfür dünyası tek cephe olmuş ve kendi çıkarları açısından yeryüzünü fesada uğratıyorlar. Batı kendi değer diye kabul ettiklerini tümüyle harcamış insanlara gözyaşından, kandan başka bir şey veremeyecek hale gelmiş. Nerede bir zulüm, nerede bir işkence, nerede bir adaletsizlik, insan hakları ihlali varsa, batının ya direkt veya endirekt müdahalesi yönlendirmesi, ya kendisinin veya kendisine bağlı uşaklarının insanlara zulmetmesi, Söz konusudur. Günümüzde bu zulümler birleşerek koalisyonlarla daha kolay icra ediliyor. Artık toprakları direkt olarak işgal etmeyi kendi çıkarları açısından uygun görmeyen emperyalist zihniyetler, değişik yöntemlerle insanların zihinlerini, gönüllerini işgale uğratarak bu cinayetlerini yapıyorlar. Ve işin en acı tarafı, Müslümanların başındaki yöneticiler kendi halklarına daha büyük çapta zulmedebiliyorlar. Kan dökebiliyorlar. Fesat çıkartabiliyorlar. Batılı zihniyet, Müslümanların başlarındaki yöneticilerin kendi halklarına zulmetmeleri ne kadar? Müslümanlara zulmetmeyi cesaret edemiyorlardı. Onlara bu yolu, bu yöntemi gösteren maalesef Müslümanların başındaki yöneticiler oldu. Suriye'de yapılanları hepimiz görüyoruz. Altı yıldır bir insanın kendi koltuğunu korumak için kendi halkına bu kadar vahşi zulümleri reva görmesini belki tarih yazmamıştır. Başka düşmanların e, zarar ve ziyanlarına muhatap olan dünya kendi yöneticilerinin eliyle yaptıklarını e, zulüm tarihinin herhalde ilk sayfalarında kaydedecektir. Evet, tabi zulüm sadece insan öldürmekle sadece e, insanların bedenine zarar vermekle olmaz. Şirk en büyük zulümdür. Ve Müslümanların başındaki yöneticiler bu zulmü hemen dünyanın her tarafında kendi halklarına reva görüyorlar. Yani bir taraftan silahlı vücutlara, hayatlara karşı yapılan zulümler bir taraftan ebedi hayata karşı ahireti mahvedecek zulümler. İşte Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen yöneticilere tavut der ve bütün Müslümanların tavutlara karşı çıkmasını, onları tasvip etmemesini, onlara karşı Kur'an tabiriyle küfretmelerini, inanmamalarını, reddetmelerini emreder. Kur'an'ın tavutlara karşı bu tavrı bakın günümüzde bu görev ihmal edilince nelere yol açtığı çok net anlaşılıyor. Eğer Kur'an'ın emrine uyulmuş olsaydı, tağutlara karşı Müslümanlar topyekün tavır alabilselerdi, zulümlere daha baştan engel olmuş olacaklardı. Evet, ama kendi elleriyle yer yer kendi tağutlarını seçip başlarına geçiren İnsanların şikayet etmeye ne kadar hakları vardır? Dünyaya Allah'ın nizamını hakim kılmak üzere gönderildiği bilincine sahip olan yeryüzünün kendisine miras bırakılmasını ilahi bir kader olarak değerlendirmesi gereken yeryüzünde halife olma göreviyle görevli olduğu şuuruna eren Müslümanlar olmuş olsaydı, bugün bırakın kendi topraklarında, dünyanın hiçbir tarafında zulüm olmaz veya o zulme karşı ciddi manada tepki gösteren, zalimlere haddini bildiren kesim olurdu. Evet, dünya müstekbirleri Suriye'de antrenman yapıyorlar, silahlarını deniyorlar. Güç gösterisinde bulunuyorlar. Müslümanlar sadece seyrediyorlar. Evet. En son hepimizin bildiği gibi birkaç gün önce İtlif'te çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı kimyasal silahların yakıcı, mahvedici tahribleriyle karşı karşıya kaldılar. Kimisi öldü, kimisi hayat boyu nice eziyetler çekecek. Kimyasal silah insanım diyen bütün kesimlerin karşı çıktığı, karşı çıkmak zorunda olduğu, insan eliyle ortaya çıkartılan vahşi bir silah. Daha doğru silah demek için bile insanın zorlandığı, insanın tahripkar özelliğinin, fesatçılık yapısının öne çıktığı bir e, fesat anlayışı, zulüm aracı. Tabi Müslümanların bir gücü yok ve e, dur diyebilecek, zalimlere haddini bildirecek e, bir imkanları yok. Niye yok? Evvela oradan başlamak lazım bir buçuk milyar olduğu ifade edilen, kendisini İslam'a nispet eden insanlar kulluk imtihanından geçmediklerini mi zannediyorlar? Yeryüzündeki bu zulümlerin kendileriyle bağlantısının olmadığını, bu zulümleri önlemek için kendilerine görev düşmediklerini mi düşünüyorlar? Hepimiz Sadece karnımızı doyurmak, dünyada rahat yaşamak için dünyaya geldiğimizi düşünmüyoruz. Allah'a kulluk için, ibadet için yaratıldığımıza inanıyoruz ve o kulluğun içerisinde namaz kılmak ne kadar ilahi bir emirse Allah'ın hükümlerini icra etmek, zalimlere haddini bildirmek de o görevlerin içinde kulluk vazifemiz. Ama gündelik işlerle ve birbirimizle mücadele ederek gücümüzü Allah'ın yasakladığı tarzda diğer Müslümanlara karşı kullanıyoruz. Birbirimize karşı mütevazi olmamız, zelil olmamız gerekirken birbirimize karşı güç gösterisinde bulunuyor. Başka cemaatleri, başka toplumları Sırf kendi düşüncemize uymadığından dolayı kıyasıya eleştiriyor, suçluyor hatta tekfir edebilecek bir seviyesizliğe inebiliyoruz. Evet, haksız tekfirden bahsediyorum tabii. Ve bütün müminlerin kardeş olması, aralarının ıslah edilmesi, kafirlere karşı dayanışma içinde bulunmaları sanki bize emredilmemiş hususlar gibi veya sadece okuyup geçeceğimiz bir metin gibi algılanıyor. Evet, hepimiz her şeyle imtihan oluyoruz ve imtihanların en ağırlarından e, global küfrün e, yeryüzünü tümüyle fesada uğratması karşısında hala rahatımızı bozmak istemiyoruz. Evet, bunun yanında bu ülkede de hala nice zulümler icra edilebiliyor. Son günlerde çoğumuzun takip ettiği şekilde bazı hoca arkadaşlarımızın, yazarların gözaltına alındığı, Ankara'da kav gibi büyük bir vakfın kapatıldığı pardon, sitesinin kapatıldığı, orada vaaz eden hocanın, hutbe okuyan hatibin gözaltına alındığını ve daha başka hocaların da benzer problemlere muhatap olduğunu biliyoruz. Alaaddin hocanın medresesinin kapatıldığını, kendisinin yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını biliyoruz. Bugün sabah da, belki kiminizin duyduğu, kiminizin duymadığı şekilde Bağcılar'da medrese eğitimi yapan Cihan Akman hocanın yedi arkadaşıyla birlikte yine gözaltına alındığını e, ifade etmiş olalım. Hangi suçtan dolayı? Bunlar silahlı eylem mi yaptılar? esrar kaçakçılığıyla mı uğraştılar Efendim kime ne tür zararlar verdiler ha diyebilir miyiz ki bunlar Adalet Devleti tarafından bir hocaya yakışmayacak şekilde sözgelimi faizi helal kabul ettiler o yüzden İslami hassasiyetleri olan düzen tarafından suçlandılar. Efendim, kumar oynamayı teşvik ettiler. Veya kumardan yasak olduğu için bahsetmediler. Yani kumarın yasaklığını anlatmadılar. İslami devleti gündeme getirmediler. Tevhidi anlatmadıp şirkten insanları sakındırmadılar da o yüzden İslami dini hassasiyetleri olan düzen onları suçladı, göz altına aldı. Hoca dedi böyle yapmaz, Kur'an'a uyar, Allah'ın emirlerine uyar, sizse insanlara Allah'ın dinini tebliğ etmiyorsunuz, yanlış bir dini anlatıyorsunuz. Acaba böyle mi oldu? Yani düzen ve onun e, uyguladığı yöntem haklı ve bu hoca arkadaşlarımız suçlu. Öyleyse çeksinler cezalarını diyeceğimiz bir durum mu var? Bunları hepimiz e, bir Müslüman duyarlılığıyla değerlendirmek ve nereye gidiyoruz? E, bunlarla ne yapılmak isteniyor? Global e, Fesadın, zulmün bir uzantısı mıdır? Neyin nesidir? diye e, düşünmek ve e, bu noktada e, bu konuda problemi olduğunu düşündüğümüz insanlardan hesap sormak zorundayız. Biz İslami hassasiyetlerimize yeniden sarılmadığımız kardeşlik bilinciyle e, ümmet bilincine ulaşmaya çalışıp vahdete doğru meyletmediğimiz ve Allah'ın yardımını çekecek bir kalitede salih amel sahibi müminler olmaya gayret etmediğimiz müddetçe zulümler devam edecektir. Belki şekil değiştirerek, belki başka tarzda. Evet. Zalimler bizim imtihan alanlarımızdır. Yeryüzündeki zulmü, şirki, küfrü Müslüman bir tavırla önlemeye çalışmadığımızdan dolayı hepimizin hesaba çekileceğini ve bu hesabımızın kolay olmayacağını düşünmemiz icap ediyor. Evet, Allah'a hakkıyla kulluk yapan başta şirk olmak üzere her türlü zulme karşı tavır alan, fesadı, zulmü, tuğyanı önleme için bütün gayretlerini ortaya koyan, bunun için müminlerle dayanışmanın mecbur olduğunu bilen şuurlu müminlere selam olsun. Elâ inne ahsenel kelam ve ebla nizam kelamullahi melikil aziz il alam kema kal Allah ve tebarrük teala fil kelam ve iza kure el Kur'an festemi ulah ve ancito lalik min turhamun azo bilahi min şeytanir rajim bismillahi rrahmanir rahim islam sadaqallah